Açık Radyo, Açık Tergi, Yeter Ki Hisseden herkese merhaba, iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Yelena Polokova. Bugün size çok değerli bir konuğumuzu tanıtacağız. Kendisi bu stüdyolara zaten aşina olan bir çok değerli bir sporcu abimiz. Yazar, çizer, ilüstratör, saymakla bitmiyor, tasarımcı, birden fazla üniversite tamamlamış ama diğer taraftan da şunu söylemek istiyorum. Aydan çelik dersen akanslar durur galiba. Doğru mu? Estağfurullah. Aslında bu kadar çok meslek sayınca mesleksizlik gibi bir tarif oluyor bence. <gülüyor> yani ne iş olsa şikayetim yaparım yok, abi. Eğitim yok aslında bakarsan. Yok, yani. Bazen Elan da şunu diyordu. Ne iş yapıyorsun dedikleri zaman Elan da şunu söylüyordu. İşte ne iş olsa yaparım falan yani <gülüyor> ne iş yaptığımı zaman. Bana da sordun da ne iş yapıyorsun? Ya çünkü ben de öğretmenim. Normalde pedagojik okudum. Evet. Ya öğretmenim sayılır ama hiç öğretmenlik yapmadım. Turizme çalıştım. Şimdi turizme çalışmıyorum. Spor ...yapıyorum, tasarımları yapıyorum... ...ben de ne yaptığını bilmiyorum... Yok, <gülüyor> yani ...hepiniz müthiş işler başarıyorsunuz... ...yani... ...ne desek az... ...valla ben bir dönem çocukluk hayalim olan... ...animasyon bürosunda çalıştım... ...sonra biri bana şey sordu, turizm sektörü deyince... ...Elena şu an aklıma geldi, unuttum bir anıydı... ...bu 20 yıllık filandır... ...Aydan ne yapıyorsun dedi... İşte abi animasyon falan dedim. Oo çok güzel. Bak animatörün dedi sinema bilmesi lazım dedi. Evet <gülüyor> diyor dedim. <gülüyor> Edebiyat bilmesi lazım. <gülüyor> Düşünüyorum. Evet işte çiz şey bir şeyler saydı. Şunu bunu bilmesi lazım dedi. Ben de her söylediğini evet dedim. Ondan sonra Malum turizm sektörü çok hareketli bir sektör. <gülüyor> yok abi benimki turizm sektörü animatörlüğü değil. <gülüyor> değil mi? Animasyon deyince hemen animasyon ekibi... Çizgi film. Evet. Hmm. Ya işte insan... Tukta da var galiba reanime diye. Aslında işte anim, anime, canlandırma. Hı -hı. Yani hayvan, ruh. Böyle etimolojisi de galiba bunların şey. Yakın şeyler, kelimeler. Öyle yani bir çeşit mesleksizlik gibi geliyor bana bu. Şikayetim de yok ama. Aslında şöyle diyeyim. Ben... E... Aydan Çelik'le nasıl tanıştım ilk kez? Ee, eserinle öyle diyeyim. 2000, e, 2015 yılında e, bisiklet e, turun finaline biz Sultanahmet'e gittik. Ve orada çok güzel e, kedili ve bisiklet e, tasarının bir sır çantası hmm. elime geçti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra sana ne oldu? Bisiklet fuarında Aydan Çelik'le yüz yüze tanışma şansına eriştik. Doğru mu? Bil evet, evet aynı şekilde öyle öyle gerçekleşti. Peki Aydan Çelik e, Troya deriz değil mi? Aydan Çelik'le ilgili olarak anahtar sözcükler anlamında Troya diyelim mi? E, diyelim yani tabii Troya deyince. <gülüyor> Ama e, bunun tabii ki katlanır bisiklet. Evet. Şekli. Bu, bu tasarım yapıldı e, ve bununla da seyahatler yapıyorsunuz. Farklı evet, lokasyonlara gidiyorsunuz. Öyle bir şey e, bir... Ben yıllardır işte aslında şöyle tarif edelim oradan gireyim. Çocukken bağlandığı şeyleri işte ne bileyim yazma çizme bisiklet bunlarla bağını hiç koparmamış bir insan diye tarif ediyorum. Hani en net benim için tarif o. Ee, Bisiklette de bunun dediğim gibi önemli bir parçası. Ee, uzunca bir zamandır da e, sevdiğim o iki şeyi bir araya getirme şansına sahip oldum. Ya yani işte bisiklet temalı çizimler, kitaplar, yazılar işte radyo programları açık radyodan vesaire vesaire. Ee, yaklaşık dördüncü yıla girdi, 44. sayı oldu çünkü. Cyclist Türkiye dergisi normalde İngiltere menşeli lisanslı bir dergidir. O, o dergi çıkarıyoruz. O derginin normalde İngiliz edisyonu. Daha çok yol bisikleti odaklı. Yani sportif, performans odaklı bir dergi. Çünkü İngiltere'de bir sürü bisiklet dergisi var zaten. Yani evet. Elektrikli bisiklet dergisi bile var bir sürü. Ve yollar da uygun. Her, her şey uygun. Yani kültür uygun. Sürücüler geliş, saygılı. Geliş. Tabii tabii yani. E, hani Türk gibi başla İngiliz gibi bitirdiği bir laf var ya. E, o derginin e, içinde biz Türkçe edisyonunda... Tek bisiklet dergisi olduğumuz için bir dönem pedal diye de bir bisiklet dergisi çıkardı Doğan grubu ama iki sayı sürebildi. O derginin içeriğini biraz daha Türkçe yaptık. Yani Türkçe konuşan bisiklet dergisi diye şey yapıyoruz. Çünkü zaten cyclist ismini telaffuz eden gazete bayi yok. Haklı olarak kimse de İngilizce bilmek ve telaffuz etmek zorunda değil bence. Aynı zamanda hem Türkiye'den içerik hem de çeşitlilik olsun istedik yegane bisiklet dergisi olduğu için. Ee, bir buçuk yıl önce de e, Troya diye bisiklet tasarlamıştım ben. Ee, böyle bir katlanır bisiklet. Kararoyla. E, o, o bisikletin e, hikayesi şu. Yani herhalde Troya bugüne kadar yeryüzünde ne bileyim Don Quixote'un Rozinantesi kadar... ...ne bileyim işte Shakespeare'in Hamlet'i kadar çok tüketilmiş bir imgedir... <gülüyor> ee, biz de onun üstüne küçük bir şey koyduk şöyle bir sloganı var açık radyonun stüdyolarında da afişi asılı hikayeyi yeniden yazıyoruz şehirlerimizi geri istiyoruz neyi kastediyoruz işte Homeros'un yazdığı o iki kült metinde bir 10 yıl süren Troya savaşında Troya alamayan akallar işte bir hile yaparlar tahta at o tahta atı şehre sokarlar işte yani daha doğrusu yenildi kabul ediyoruz size veriyoruz bu atı hediye olarak derler. Ve... Güzel bir armağan. Evet güzel bir armağan ondan sonra tabii bir uygarlığın sonu olur. Biz de bugün şehirlerimiz işgal altında işte otomobilin karbondioksitin betonun vesaire vesaire daha yaşanabilir şehirler istiyoruz. Hikayeyi yeniden yazıyoruz şeylerimizi geri istiyoruz diye bir Troya atı imgeli içine böyle katlanır bisikletle giren şeyler. Başka bisikletler. Öyle bir tasarımı hayata geçirmiştik. Dergide de bunun şehir gezileri haline dönüştürdük. İşte Çanakkale'den başladık. İzmir'den devam ettik. İşte Troya ve Homeros bağlantılı olarak. Ee, buraya gelmeden önce de Van'daydım. Ondan önce Kars'taydım. Ee, her ay Türkiye'nin bir şehrine gidip şehir bisikletiyle ne yapılabilir? Bir katlandırı bisikletle ne yapılabilir? Öyle bir şeyler deniyoruz. Van'daki anımız nedir peki? Bir e, özel değilse. Van'daki şeyimiz şu. Ya yani yayın öncesi anlatmıştım ben ondan kopya çekerek söylemek istiyorum. Kars'a anlatmıştım. Kars'a anlat. Ha Kars'ı, evet. Kars anlatabilirim çünkü Kars piyasadaki sayı şu. Evet çok hoş. LNA ile de karşılıklı oturuyoruz. <gülüyor> Şimdi malumunuz Kars bizim e, kolektif hafızamızda 93 Harbi diye geçen. Yani eski takvimle 1293 olduğu için 93 Harbi diye geçen ama bugün kullandığımız takvimle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir tazminatı olarak Rusya'ya bırakılan üç şehrin işte Kars Ardahan Batum o şehirlerden işte 40 yıl bir Rus şey var Kars çok güzel bir Rus şehri o yüzden yani bütün tahribatına rağmen müthiş bir şey herkes hatta bir fıkrası bile var Karslı bir amcaya soruyorlar ne diyorsun diyorlar bu Ruslara çok kızıyorum onlara ben diyor. Neden diyorlar? İnsan yaptığı yeri gibi gelir diyor. Böyle bir kötü durumda mı iyi durumda mı diye. Çünkü biraz bakımsız da <gülüyor> öyle bir mizahı da var. Şöyle bir şey. Ee, nasıl yapalım? Ee, 1918 senesinde Kazım Karabekir'in günlüklerini okudum. 1918 Haziran'ında Sarıkamış üzerinden Kars'a geliyor. Ani harabelerine gidiyor ve elinde günlüklerde yazıyor bunu. Ee, barometreyle ani harabelerin rakımını ölçüyor. 1450 metre tam 100 yıl sonra. 2018 işte Haziran'ın son günleri de Temmuz'un başlarında biz gittik. Aynı irtifa yine ölçtük. Elektronik cihazlarımız daha gelişmiş. Aynı irtifa çıktı. Hoş bir duyguydu. Paylaştım buydu değil mi? Onu kastediyorsun. Evet evet. 100 yıl sonra hem de. Tam 100 yıl sonra bir de yani evet. bir gün farkı var. Yani Harika. Peki Türkiye'de bisiklete binebilecek en keyifli şehir hangisi sence? Çünkü ben açıkçası İstanbul'da binmeye çalıştım. Yani biz ee, daha çok koşuyoruz. Tabii. Ee, köy'de oturup Göktürk'te çalışıyordum ben. Hı -hı. Daha çok koşuyordum aslında bisikletle gidiyordum. Ben İstanbul'da bisiklete binmeye korkuyordum biraz. şu Aydan abinin favorisi İstanbul mu? Ee, yani ben biniyorum yıllardır. Hani Şöyle bir şey yaşamıyor değilim. itiraf edeyim. Üstündeyken herhangi bir korku yaşamıyorum. Ama önümde birini görünce ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle de değil de şakasını yapıyorum. Yani biniliyor tabii. Büyük bir mutlulukla mı biniliyor? İşte sürücülerin şeyi nedir filan derseniz. Benim düşünceme göre 30 yıl öncesinden daha iyi. Yani 30 yıl önce kafamıza bir kask takıp şehirde böyle şey yapmak. Pedal çevirmek birazcık daha... Bir el durumu gibiydi bir Çok doğru Yabancı bir uzaylı gibi bir muamele görüyordunuz Şimdi bence daha iyi Çünkü binen sayısı arttı Göz aşinalı arttı Ama tabi olması gereken yerde değil Yine de işte bir İstanbul Bisiklet Rehberi yazdım ben Yine de o şehrin tabii ki temememe zaten oralarda binmek yasak binmesinde kimse Ama epeyce bir yer var bence Sizin oturduğunuz yer bence zaten uygun ...en azından hani daha bisikletini bilmek için... ...en olmadı Belgrad Peki. ormanları var Şu ya. Elena Şu an, an bahsettiğin yerlere genelde koşarak gittiği için... Evet yani tabii ben şimdi... ...aslında sizin programları dinleyince... ...böyle bir takım süper insanlar falan o kadar... ...yani şöyle bir şey yaşıyordum ben... ...işte bisikletle... ...tem otoyolu yeni açılmış, hiç böyle araç yok... ...kimse para verip yoldan gitmeye şey yok... ...o zaman da işte Fener yolunda oturuyorum... Haftada bir ya da iki gün şeye giderdim İzmit'e gider gelirdim inanmazdı arkadaşlarım bir yazar kasa fişi alır dönerdim oradan bir tost most ayran şey şimdi ama nasıl yapıyorsun filan diyorlar o bana çok bir şey gelmiyordu yani bir de yirmili yaşlarımın ortasından söz ediyorum. Ben aslında size şaşıyorum yani Programa bakınca Dinleyince ya diyorum işte Erdener Uç Ondan sonra geçen gün arkadaşlar Koşmuşlar işte 100 kilometreler Falan konuşuluyor <gülüyor> Ben koşamadığım için <gülüyor> Asıl Nasıl bisiklete biniyorsun sorusunun tersini çevirip, aslı siz nasıl koşuyorsunuz? <gülüyor> Bizim de kaçkarla biz iki hafta önce kaçkarlara gittik, orada çok güzel yerleri keşfettik koşarak. Yani evet. zaten e, bildi çok iyi bildiğimiz yerler var ama çok iyi yeni yerler çıktık baktık. Oradaki şoför sürücüler e, böyle soruyorlar, siz e, soruyoruz nasıl gideriz işte o, o yaylaya daha çabuk ve patika var mı? Adam bakıyor bize diyor koşarak mı yürerek mi gideceksiniz evet o diyor orada çok ayı var sizi iyi bilirdik çünkü sonra dört gün dolaştık dört gün 4 gün içinde biz yaklaşık 200 kilometre yaptık sonra geri dönünce diyorum o keşke hatırlasaydım da sonra söylerdik ya geldik işte ya bir şey olmadı bize ayı, o zaman ayı gördünüz mü yok maalesef görmedik ben gördüm kaşkarlarda ayı yani Serkan Ocak'la beraber gördük hatta ciddisin ciddiyim ya çok hayatımda en etkilendim anlardan Peki biriydi. İlk gidişinde miydi yoksa yani biz şöyle Yusuf eline gitmiştik bir tema ve Avrupa Birliği projesi için bir grup böyle işte rahmetli Kemal Merkit filan da vardı Serkan Ocak vardı Özlem Tekin filan. Ekip sağlam. Ee, şeyde sabahın dördünde çıktık elimizde dürbünlerle umudumuzu kestik dönüyoruz Özlem Tekin böyle çığlıklar atmaya başladı gördüm diye o hiperaktivitesiyle filan Herkes indi arabadan minibüsten bir vadi. Hani e, kuş uçuşu 100 metre yoktur mesafe. dürbünle zaten dibine geliyor. Hı hı. Çıplak gözle de çok rahat görüyorsun. E, o çok acayip bir andı. Yani onu doğal ortamında o ayı görmek bir defa gördüm hayatımın doğal ortamında. Ya işte biz de, de hep görmek istiyoruz. Maalesef kısmet de Ama çok erken saatte 4'e gitmişsiniz ya. Bize aslında uyarıyorlar. Biz orada çok erken gitmeyin. Halbuki de böyle yaz dönemi değil. Biz ne zaman? O Mayıs sonu. Haziran başında doğrudaydık çok erken koşuya çıkmak istedik Hı -hı. Çıkmayın dediler çünkü daha doğa yeni yu uyanıyor Hı -hı. Yani Daha geç çıkarsanız daha iyi olur aslında çok erken çıkmak lazım o evet, zaman çans ö artıyor Öyle dediler bize de yani e, biz tabii e, o bizim gittiğimiz ekip bütün ayıları şey yapmışlar GPS takmışlar Yani şu an takip ediliyorlar e, bir, bir kısmını mesela işte birlikte bir önceki akşam şeyi göstermişlerdi ...beraber de ulaşanlar... ...sevgililer falan falan... ...öyle çok GPS noktalarla <gülüyor> görüyorsunuz falan... ...çok etkileyiciydi. Biz yaylalardan birine ulaşmadan önce... ...sesini duyduk ama. Duydunuz mu? Ya öncesinde bir uyarı çekti... ...biz ha. böyle biraz... E, ...geri adım atarak... Ha. ...Elen Hatta daha sonra fark etti... ...dedi ne yapıyorsunuz? Biz sağ, çok sağlam korktuk yani. çok. Acayip. Ben... E, ...Bir tur Versene kitabında anlattığım bir şey var... ...Suudi Arabistan şey öncesi... E, Sovyetler Birliği ayaktayken... E, kitaptaki bana anlatan arkadaşın adını şimdi hatırlamıyorum kusuruma bakmasın ama bir Rus prensi geliyor şeye Gürcistan'a. Diyor ki ya ben diyor şey diyor avcıyım ve hiç sizin diyor, kara ayılardan avlamadım diyor. Ondan avlamak istiyorum diyor. O sırada Gürcistan ekonomik sıkıntı var. Şeyde iyi bir partner yani bu işler için. Suudi Arabistan şimdi adamı kırmak da istemiyorlar. Ne yapacağız edeceğiz falan. Mevsimde kış. Diyorlar ki zirkten bir ayı bulalım. Onu salalım. Ondan sonra... ...hakikaten bir ayı salıyorlar adam pusuya yatıyor... yardımcılarıyla <gülüyor> beraber... ...o sırada oradan hikaye böyle... ...bir bisikletli köylü geçiyor... ...ayıyı görünce bisiklete atıyor ve kaçmaya başlıyor... Ayı sirke ...ayısı ya... ...bisiklete atıyor ve bisiklet sürmeye başlıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...ve Rus prense doğru... gidiş şey, Rus diyorum... ...Suudi prense doğru gelince adam şok geçiriyor... <gülüyor> Terapi alıyor filan diye anlatmıştı. Ondan sonra hiç avcılık yapsın sanmıyorum. Evet evet kesin çok güzel bir ders olmuştur. <gülüyor> Bu stüdyoya davet ettiğimiz Burkay ve Muammer vardı. Tabii. Muam Transkontinental yarışa katılmışlardı. Onlar da sağlam halüsinasyonlar görmüşler Hatta Burkan evet, şey evet. anlatır. Üçüncü bisikletçi devamlı yanımızdaydı <gülüyor> Görüyor muydun muam diye dürtermiş onu söylermiş Hatta Burkan şunu der Biz koşacağız dediğimiz zaman Bisikletin mi kırık neden koşuyorsun <gülüyor> koşmaya ne gerek var <gülüyor> ne, neden koşu böyle böyle konuşuruz yani ya yani yılda birkaç antrenman yapar Burkay ya yani çok sağlam bir spor altyapısı tabii var Tabii tabii kürekçi galiba evet Aha. kürekçi antrenör yani. adam süper yani bir şey düzgün yapsa yani yönelse koşu üzerine de yani bir maratonunu hatırlarım ben Sarıyer Çayırbaşı'ndan e, Kadires'a kadar koşmuşuzdur. Ve ikinci antrenmanda yarışa gitmişizdir beraber. Hı hı. Orada da maraton koşmuştur yani bir şekilde. Yani mu muhteşem. Yani bisiklet de bu anlamda aslında. Muammer de öyle. Muammer de Türkiye Soğut, şampiyonu. Onlar çok, çok dehşet adamlar hı hı. artık. Yani bir hele uyku sahneleri var. Ve <gülüyor> bir de aslında senden de rica ediyorum. Onlar da sunum yapsalar çok güzel olacak. O transkontinental yarışlarına sunum yapsalar. Yapmadılar mı? Hala yapmadılar. Diyorlar ki 2020'de şey yapacağız. Yeni bir yarışa katılacağız. Yurt dışında yine Amerika'da belki başka bir yerde. Onun üzerine konuşuyorlar. Dedim milyonlar evde zor tutuyoruz hani. Sunum için <gülüyor> bekliyoruz diye artık. Bir, Hakikaten maske yapsınlar. Yap yani o ultra endurance yarışlar çok acayip yani. inanılmaz Adam Belçika'dan çıktılar. O senenin şampiyonu. Bir haftada Çanakkale'ye geldi. Evet. Yani çok acayip bir şey. Yani bu olacak iş değil yani. Aynen. Zaten adam süzülmüştü öyle. <gülüyor> ben geçen gün ııı e ...Büyükçekmece gölünün etrafında biniyorum... ...bir teyzeye rast geldim... ...bu e, Vizon Tele filmindeki City anayla... ...Kibariye'nin annesi karışımı bir teyze... ...isterseniz fotoğrafını da çektim... ...veririm Bunu yayınlayabilirsiniz... ...evladım oğlum sen ne yapıyorsun böyle dedi... ...biskete biniyorum teyze dedim... ...sebep dedi... <gülüyor> ...kaldım böyle tam filmdeki gibi... <gülüyor> Ondan sonra da su içiyordum. Soğuk su içme rahmetli babam da soğuk su içti öldü dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle... Benim bisiklete binmeyi en sevdiğim kısım bu diyaloglar herhalde. Bunun çok tüm... hakikaten acayip böyle insanlara rastlıyorsun. Çünkü biz de bazen konuşunca özellikle kaç bahsediyorum. Çünkü orada insanlar çok böyle samimi bir içten konuşuyorlar. Çok. Dayı bize diyor, siz çok hızlı koşmayın bu yukuşu diyor. <gülüyor> öyle tamam koşulmaz diyor. diyor. Evet, evet. Öyle koşulmaz diyor. Çok çabuk yorulursunuz biz tamam tamam diyoruz. Çünkü insan ya yani böyle çok uzun uzun hikaye biz de anlatmak istemiyoruz. Ama Hı -hı. çok güzel aynı yani içten konuşuyor insanlar. Yani, Elana'yla en son söz birliğine vardık. Bir önceki yayladan bahsediyoruz dedik. Yani nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi sakın söylemeyeceğiz. Yoksa <gülüyor> e, köy kahvesinde o gün bitmez yani. <gülüyor> <Kesin> anlat anlat. <gülüyor> Mu muhabbet bitmez yani. Ancak öyle anlaşabilmiştik yani. Ben böyle bir şey soracağım ben çünkü böyle ben de yeni yeni çizmeye tasarımları başladım böyle bir buçuk sene oldu sanıyorum bazen ilham gelmiyor bana işte kaç kar için bir tişört logosu çizecektim bir şey çizdim içime sevmedi onu sonra böyle bir yere bıraktım bambaşka bir şey çizdim hmm. senin için ilham kaynağı nedir? Valla öyle bir şey var mı bilmiyorum tabii ki Hay hayatım. zorlanmakla geçiyor zaten hani böyle çok kolay. Birincisi şu e, bu da bir bisikletin faydası. Bu yalnız binmenin muhtemelen koşmada da öyledir. E, ve yokuş çıkmanın o zorlanma anı bayağı enteresan bir içe dönme süreci herhalde. Orada çok fikir geliyor aklıma. Ha, tepeye çıktığımda unutuyorum çoğunu ama. <gülüyor> <gülüyor> e, bu soru sorulduğunda... E, Bazen şeyi hatırlıyorum cep telefonunda not aldığımı hatırlıyorum aklıma bir şey geliyor mesela bir tür versenenin kapağında şey vardır Osman Hamdi Bey'in o kablumbağa terbiyesi tablosunun Hı -hı. altında bisiklete binen kablumbağaların biri bisiklete biniyor öbürleri onu seyrediyor yani o onu not almışım mesela ama hani o fikir nereden aklıma gelmiş ya tabloyu gördüm Ya yani pedallarken aklına geldi ama yok o pedallarken aklıma gelmedi başka şeyler aklıma geldi pedallarken çok Hı -hı. da Mesela bisiklet manifestosunun bir kısmı pedallarken aklıma gelmiş bir şeydir. Ee, ya şu oluyor. Bazen şey de çok oluyor. O bir kavram bile varmış. Şimdi İngilizce bir kavram da aklıma gelmiyor. Hmm, fikri sana ait zannediyorsun ama başkasının bir fikriymiş. O da olabiliyor mesela. Bu özellikle son dönemde bu YouTube'daki işte çalıntı şarkı şeyinde hı hı. E, çok mevzu geçiyor onun. E, ama... Net bir cevap vermem gerekirse bir antenden hep açık olması hep algının açık olması gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla. Bir de biriktirmek gerekiyor. Yani hani demin anlattığım bu şey hikayesi var ya. Şimdi Kars'a gittiğimde ben Kazım Karabekir günlüklerini bir kez daha okuma ihtiyacı duydum o bölümünü. Yani biliyordum 100 yıl önce oraya gittiğini 1918'de. Bir daha okudum ama ani detayını görmemişim. Şimdi o ani detayını görüp kendi şeyine birleştiğinde aslında bu da bir özgün fikir aslında. Hani bir çizim fikri değil ama özgün hı hı. bir fikir. Ee, haliyle sürekli beslenmek gerekiyor galiba. İşte edebiyat, sanat, kültür, siyaset vesaire filan oralardan beslenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ne kadar tatminkar bir cevap oldu. Farkında değilim ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir de şu var. Çizginin kendi hafızası var. Yani bir şeyi çizmeye başladığında da o sana bir şey söylüyor. İlla zihninden geçen kavramlar değil. O bileğin hareketi de aslında... Bir şey getiriyor aklına ee, ya antrenman mı? gibi düşün. <gülüyor> Devamlı çiziyim. Evet, yani benim evet. normalde de koşarken güzel şeyler Aha. işte aklıma geliyor da işte bazen kanıyor insan. Bir de özellikle bir şey bir şey çizmek gerektiğinde oluyor. Evet. böyle evet. oturayım çizeyim bir şeyler değil işte şu küçü ayı benim sığdırmamla bir yere. <gülüyor> Neyse her şey bir tecrübe. Ya. Zamanla biz de öğreniriz. Tabii ki tabii ki kesinlikle Öyle Hepimiz biz. için yani o bitmeyen bir süreç evet. zaten her zaman ve bence işin keyfi orada. Ama çok keyifli değil mi? Çünkü ben de aslında çocukken ben çok resim yapmayı sevmiyordum. Öyle ya, mi? Ya yapıyorduk tabii ki ama kendime böyle ne bileyim zorlanıyordum. Hı hı hı. Ama sonra böyle biraz kitapları da okudum resimlere ilgili bir de ne zaman artık 35 ya yaşındayken. Şöyle bir şey mesela sizin de demin sözünü ettiniz. Mesela işte İstanbul bisikleti diye var bizim 2010 yılında Avrupa kültür başkenti oluyor. Şimdi İstanbul imgesi tarihi yarıma tüketilmiş bir şeydir. Yani hı hı. bir alışveriş merkezinde Ramazan paketin üstü bile çizerler onu filan falan Şimdi onu bir şey bir şekilde yeniden yorumlaman lazım. Mesela e, o bisket gövdesi bir çizim kağıdı gibi düşünün onu da. Onun üstüne çiziyoruz nihayetinde. Zor bir yer. Dar bir alan vesaire. E, mesela Sele borusunun geldiği yerde bir Galata Kulesi var. Oradan uçan bir bisiklet, kanatlı bisiklet var. Şimdi bu Hezarfen imgesi. Evliya Çelebi'de Hı -hı. geçen. İşte uçan Hezarfen imgesi. Ahmet Çelebi. Ee, öbür tarafta da gelen o arka şey doğru giden borunun üstünde de bir e, Martı Kız Kulesi'ni çekiyor. Şimdi bu ikisini görünce aklıma direkt... Ya İstanbul düşünce aklıma Galata Kulesi ile Kız Kulesi gelir. Şu Kız Kulesi'nin aklı varsa Galata Kulesi'ne varır bir sürü çocuklar olur. Yani Bedir Rahmi şiirini bildiğim için ona öyle hikaye yazabiliyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani o birazcık beslenmeyle alakalı evet. bir şey. O, o çok kıymetli bir şey. Yani hani böyle tasarım falan ya da ne bileyim çizim. Ya derdini anlatmak istiyorsan senden önce derdini iyi anlatmış insanları iyi bilmek çok yararlı. Bu arada bak ortak nokta olarak şunu söyleyebilirim. Bir röportajını okudum. kraft kağıtlara çizim yapmaktan tabii. çok hoşlandığını tabii, yazıyor, tabii. söylüyorsun. Ve tabii. gelen koliler <gülüyor> hani benden Bu zor zaten. kurtuluyorlar diyor. Çünkü Aydan abi devamlı onlara bir şey çiziyorum. Elan'da kraft kutuları var. Henüz onların üzerine daha çizmedi. <gülüyor> Hayır yani nasıl çizmediğimi çiziyorum ben. Paket <gülüyor> yaparken. Tabii tabii evet, güzel evet. ama tabii ki basit böyle daha ben daha craft, böyle. kraft tabii şey hakikaten aynen. Yani e, Mimar Sinan da Güzel Sanatlar Akademisi'nde de halen eskiz. ...benim zamanımda en azından çiziliyor idi. Çok zevkli bir mecradır. Benim babam da esnaftı ve kese kağıdıydı. Her <gülüyor> taraf yani çizilecek şey de oluyordu. O sebepten şanslı bir çocuktum. Yani o çizmek için yüzeye ihtiyaç var. Peki şimdi tabletler çıktı. Ne oldu peki? Kullanıyorum hepsini kullanıyorum. Yani çok uzundur. Dijital tablet kullanıyorum. Ama yani işte işte craft defterde hissi vermiyor de kullanıyorum. değil beklerken çizdiklerim burada önümde duruyor zaten. Yani senin yani. yanında her zaman en önemli silahların aslında defter ve kalem. Tabi tabi onlar da defter kalem aslında evet. Yani dijital Aha. kalem yani sonuçta dijital Tabletler Hı -hı. profesyonel olanları Var onların çok uzun yıllardır onları kullanıyorum Hı -hı. Ee, Ve Çok da imkan Sunuyor insana Bu arada ilk senin de çok selam var ben buradan da iletmek istiyorum selam. Bu benim kendi sorum tekrar açık radyo stüdyolarında Olacak mısın Valla Esra ile program yaptık 3 yıl boyunca Şeytan Arabası ee, Esra işte çok iyi bir Program arkadaşıydı çok çalışkandı ikimizde yani programı şey yapıyorduk İçerik üretmek gözümü korkutan bir şey Bilmem kısmet diyelim Türkçedeki o güzel kelime. Gelin... ben de bu kelime ben de bana bir şey sordum da tam böyle ne cevap vermek istemedim de en sevdiğim kelime kısmet. Gelin ata binmiş yar demiş demişti bir <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Troya ile başladık. Başka bir atla evet. trenin. <gülüyor> evet hatta e, Sanshoes artistler herhalde pazarda e, aynen. Olayını da zaten kitabına da koymuşsun. O da o da müthiş bir anıydı. E, YouTube'dan evet dinleyicilerimiz eğer hala izlemedilerse ona da baksınlar. Tabii tabii İstanbul'da bisiklete binilir mi diyenlere evet. Ordu ya da Karadeniz'de bir oto evet. yerel e, satıcı şey muhabir Otopazarımda artış var mı diye bir soru soruyor onun cevabını biz vermeyelim izlemeyenler YouTube otopazarı artış yazsınlar artış yazsınlar gelecektir zaten evet, zaten o baya bir caps olarak da dolaşıyor ortalığı gözlükü dayı baya bir oldu yani müthiş bir şey böyle pilot gözlükler falan kafasında sekiz köşeli kasketiyle evet. <gülüyor> müthiş harika Harika, müthiş. Yani Aydan Çelik'le bu konuları konuşacağım da hiç aklıma gelmezdi. Yani zamanımız çok azalıyor. Neredeyse kalmadı diyebiliriz. Bir üstadla bir aradaydık bugün stüdyoda. Estağfurullah ne demek. Yani onun heyecanı da vardı bizde. Ama aynen ilk programda da Serkan Hoca'ya konuk etmiştik. Hı -hı. Serkan almıştık, kaptan devam etmişti. <gülüyor> Sen de programı götürdün. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür olsun. ederim çağırdığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle o vakit. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.